Yusuf suresi 1. ayetten itibaren Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra Bu surenin ayetleri de her hakikati açıklayan kitabın ayetleridir. Hakikat biz onu manasına akıl verdiriz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik.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 Daha evvelden ataların İbrahim'e ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacaktır. Şüphesiz ki Rabbin her şeyi bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf'un ve kardeşlerinin haberlerinde soranlar için nice ibretler vardır. Hani onlar şöyle demişlerdi. Yusuf'la kardeşi babamızın yanında muhakkak bizden daha sevgilidir.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 bir yolcu kafilesinden biri onu alsın. Eğer mutlaka yapacaksanız bari böyle yapın dedi. Dediler. Ey babamız sen bize Yusuf'u niye inanmıyorsun? Halbuki biz onun elbet hayır haflarıyız. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin oynasın. Şüphesiz biz onun koruyucularıyız." dedi. "Onu götürmeniz muhakkak ki beni tasaya düşürür. Siz kendisinden gafil bulunurken onu kurt gelip yemesinden korkun." "Andolsun ki," dediler, "bizim kuvvetli bir cemaat olmamıza rağmen onu kurt yerse bu takdirde muhakkak biz de hüsrana uğrayanlardan oluruz." Nihayet bakta ki onu götürdüler.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 Yusuf'u da eşyamızın yanına bırakmıştı. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Biz doğru söyleyenler olsak da biliyoruz ki sen bize inanıcı değilsin. Bir de üstüne yalandan kan bulaştırılmış olan gömleğini getirdiler. Yakup dedik, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle büyük bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin şu anlatışınıza karşı yardımına sığınacak ancak Allah'tır. Bir yolcu kafilesi gelip sucularını kuyu başına yolladılar. O da kovasını saldı. Hey müjde dedi işte bir civan. Onu bir ticaret malı gibi sakladılar. Allah ne yapacaklarını pekala bileciydi.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 bu ise doğru söyleyişlerdendir. Bak ki zevci Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu gördü. Şüphesiz ki bu sizin, siz kadınların hilesindendir. Çünkü sizin hileniz büyüktür dedi. Yusuf sen bundan bu meseleyi söylemekten vazgeç. Ey kadın sen de günahına istiğfar et. Çünkü sen cidden günahkarlardan oldun. Şehirdeki bir kısım kadınlar... Aziz'in karısı delikanlısının nefsinden murad almak istiyormuş. Sevgi yüreğinin zarına işlemiş. Görüyoruz ki o muhakkak apaşık bir sapıklıktadır dediler. Bak ki kadın onların gizliden gizliye yaptıkları delikoduları işitti... ...kendilerine davetçi yolladı...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 Kadın dedi, işte beni kendisi hakkında ayıpladığınız şu gördüğünüz zattır. An ederim, onun nefsinden ben murad istedim de o namuskarlık gösterip reddetti. Yemin ederim eğer o kendisine emredeceğimi yapmazsa herhalde zindana atılacak ve herhalde zillete uğrayanlardan olacaktır. Yusuf dedi, ey Rabbim zindan bana bunların davet ede geldikleri şeyi irtikab etmekten daha sevgilidir. Eğer sen bunların tuzaklarını benden döndürmezsen, belki onlara meyleder, cahillerden olur. Bunun üzerine Rabbi onun duasını kabul etti ve onların tuzaklarını kendisinden savdı. Çünkü o hakkıyla işitenin her şeyi bilenin tak kendisidir. Sonra bütün o delilleri görmelerinin ardından mutlaka onu bir zamana kadar zindana atmaları görüşü onlara zahir oldu. Onunla beraber zindana iki de genç girdi. Bunlardan biri ben rüyamda kendimi şarap sıkıyor gördüm dedi. Öbürü de ben rüyamda kendimi başımda ekmek götürüyor kuşlar da ondan yiyor gördüm dedi.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 birçok düzme ilahlar mı hayırlıdır yoksa hepsine ve her şeye galip kahar olan bir tek Allah mı sizin onu bırakıp taptıklarınız kendinizin ve atalarınızın takmış oldukları düzme adlardan başkası değildir Allah bunlara hiçbir bürhan indirmemiştir hüküm Allah'tan başkasının değildir o kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir Dost doğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım, rüyalarınıza gelince birimiz efendisine şarap içirecek, diğeri ise asılıp tepesinden kuşlar yiyecektir. İşte hakkında fetva istemekte olduğunuz mesele böylece olup bitmiştir. Yusuf bu ikisinden kurtulacağını bildiği kimseye dedi ki,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 Zindana gidip Yusuf, ey çok doğru sözlü dedi. Kendisini yedi zayıf inek yemekte olan yedi semiz inekle yedi yeşil ve diğer yedi kuru başak hakkında bize bir fetva ver. Ümid ederim ki insanlara isabetli cevabınızla dönerim. Belki bu suretle onlar senin yüce kadrini bilirler. Yusuf dedi. Yedi sene adetiniz ve çile ekinekin. Ekin.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 o anda sıkıp sağacaklar. Bunu duyan padişah dedi ki, ''Onu bana getirin.'' Bunun üzerine ona elçi gelince, ''Efendine dönde ellerini kesen o kadınların zoru neydi?'' Kendisine sor, ''Şüphe yok ki benim Rabbim onların hilesini hakkıyla bilicidir.'' dedi. Padişah o kadınları toplayıp dedi,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 Yusuf'a bu katli itirafı naklettikten sonra o dedi ki benim bu itirafa lüzum görüşüm vezirin gıyabında kendisini hakikaten hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini hiç şüphesiz muvaffakiyeti erdirmeyeceğini onun da bilmesi içindi. Bununla beraber ben nefsimi temize çıkarmam çünkü nefs olanca şiddetiyle kötülüğü emredendir muhakkak. Meğer ki Rabbimin esirgemiş bulunduğu bir nefs ola. Zira Rabbim çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Padişah getirin onu bana dedi. Onu kendime has bir müsteşar edineyim. Onunla konuşunca da şöyle söyledi. Sen bugünden itibaren bizim nezdimizde mühim bir mevki sahibisin, emin bir müsteşarsın. Yusuf, benim memleketin hazineleri üzerine memur et Çünkü ben onları iyice korumaya muktedirim. Bütün tasarruf şekillerini de bilenim, dedi. İşte o yerde Yusuf'a kudret ve şeref verdik. O, o yerden neresine dilerse orada konaklardı. Biz rahmetimizi kime dilersek ona nasip ederiz. İyi hareket edenlerin mükafatını zayi etmeyiz.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 Bir deve yükü zahirede artırırız. Bu seferki aldığımız az bir ölçektir. Bizi idare etmez. Yakup, etrafınız kuşatılıp çaresiz kalmanız müstesna, onu bana behem hal getireceğinize dair Allah adına bana sağlam bir taahhüt verinceye kadar onu sizinle beraber göndermem dedi. Artık ona teminatlarını verince o da, Allah benim ve sizin bu dediklerimize vekil dedi hareketleri esnasında da şunu söyledi oğullarım mısıra hepiniz bir kapıdan girmeyin ayrı ayrı kapılardan girin bununla beraber bu sözümle Allah'ın kazasından hiçbir şeyi sizden gideremem hüküm Allah'tan başkasının değildir ben ancak ona güvenip dayandım tevekkül edenler de Yalnız ona güvenip dayanmalıdır. fakta ki onlar Mısır'a babalarının kendilerine emrettiği veçile girdiler. Bu Allah'ın kazasından hiçbir şeyi onlardan gidermedi. Sadece Yakup'un nefsindeki dileği meydana çıkarmış oldu. Şüphe yok ki Yakup kendisini vahile öğrettiğimiz için bir ilim sahibiydi. Ancak insanların çoğu bilmezler. Biraderler Yusuf'un huzuruna girince, o kardeşini kendi yanına aldı. Ben senin hakiki kardeşinim, onların yapmış olduklarına tasalanma, dedi. Vaktaki Yusuf onların zahire yüklerini hazırladı, su kabını öz kardeşinin yükü içine koydu. Sonra bir münadi arkalarından şöyle bağırdı. Ey kafile, durun, siz şüphesiz hırsızlarsınız Yakub'un oğulları onlara dönerek ne kaybettiniz dediler dediler ki padişahın su kabını arıyoruz onu getirene bir deve yükü bahşiş var ben de buna kefilim Yakub oğulları Allah Allah siz de öğrenmişsinizdir biz bu yere and olsun ki fesat çıkarmak için gelmedik hırsız kimselerde değiliz biz dediler şimdi dediler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 Onun daha evvel bir kardeşi de çalmıştı. O vakit Yusuf bu sözü içinde gizledi, bunun hakikatini onlara açıklamadı. Kendi kendine dedi ki, sizin durumunuz daha kötüdür. Allah sizin anlatmakta olduğunuzun mahiyetini çok iyi bilendir. Ey aziz dediler, hakikat bunun ihtiyar bir babası var. aleyh, onun yerine bizden bir imzalı koy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 Dediler ki Hala Yusuf'u anıp duruyorsun Andolsun ki sonunda Ya kederinden hastalanıp eriyeceksin Yahut helake uğrayanlardan olacaksın Yakup da Ben taşan kederimi mahzunluğumu Yalnız Allah'a şikayet ediyorum Ben Allah tarafından Sizin bilmeyeceğiniz nice şeyleri de biliyorum Dedi Oğullarım gidin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 Ben Yusuf'um dedi. Bu da kardeşim. Allah bize lütfetti. Zira hakikat şudur ki kim Allah'tan korkar belalara katlanırsa muhakkak Allah iyi hareket edenlerin mükafatını zayi etmez. Kardeşleri Allah'a yemin ederiz. Allah seni hakikat bizden üstün kılmıştır. Biz doğrusu sana yaptığımız harekette suçluyduk dediler. Yusuf da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 İnanın ki şimdi Yusuf'un kokusunu duyuyorum. Yanındakiler dediler. Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski yanlışlığındasın. Fakat müjdeci gelip de onu Yakup'un yüzüne koydu. O da derhal yeni baştan görür bir hale geldiği zaman dedi ki. Ben size bilmeyeceğiniz şeyleri Allah'tan muhakkak biliyorum demedim. Mısır'dan gelen evlatları dediler. Ey babamız, bizim için günahlarımıza bağışlanma dile. Biz hakikaten suçlular idik. Yakup, sizin için Rabbime sonra bağışlanma dilerim. Hakikat şudur ki, o çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir, dedi. Sonra vakta ki onlar Yusuf'un yanına girdiler. O babasını ve anasını kucakladığı,